Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan ve sunanlar: İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fediye Er. Zorlu Holding, Sürdürülebilirlik Platformu, Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 94.9'da, Kavanoz'daki Yıldız programında geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. Ee, ama geçmişten gelerek devam ediyoruz. Geçen haftaki programımızda bilgisayarın ve yapay zekanın tarihine bayağı uzandık. Hiç, hiç bunu yapmamıştık. Çok konuştuk bilgisayarı, çok konuştuk. İnterneti ve yapay zekayı ama sevgili konumuz Chris Stevens'ın çok güzel sohbetler yaptık, konuşamadık. Biz biz sesimiz solumuz kesildi, onu dinlemeye devam ediyorduk. Haluk burada, Haluk Levent, Mustafa Yılmaz var bizimle. Ben İsmail buradayız ve Chris Stevens'ın bizimle. Geçen hafta ne konuşuyorduk? En heyecanlı yerinde kestik aslında 1956'da Amerika'da bir grup o zamana kadar ki programcılığın, işte hesap makinelerinin e yapılmış olan bilgisayarların bütün ileri gelen gelenleri bir toplantı yapıp bu yapay zeka nedir ne değildir diye bir araya gelmişler. Bir konsül toplantısı gibi aslında. Bir çeşit kanısı bu değil mi? Öğrenebilelim. Tanımını yapmak çalışıyorlar ya ama ben biraz bilgili olduğum için daha önceden okuduğum için, çalıştığım için şey yapıyorum. Belki bunu bile diyorumdur direkt sözü Kris'e veririm burada. Ee, hemen Kris hoş geldin tekrar. Bizimle birlikte olduğun için çok mutluyuz. Çok teşekkür Sağ ediyoruz. ol, sağ ol. Hoş bulduk. Ee, Kimler katılmıştı? Bir Tekrar bir geçersek, bir hatırlatırsak. Okey. Bu hiçbir şeye benzemiyordu. Yani burada bilimsel kongre derslerinde kimse yayın yapmıyor. Sonuç belgesi yoktu. İşte şu yoktu. Ne oldu? Bir yerden bir fon buldular ve 20 kişi geldiler ve burada Dartmouth College'ın matematik bölümünde bir derslikte 6 hafta boyunca her gün <gülüyor> buluştular ve sohbet ettiler ve arada bir bir ya bir benim fikrim budur benim fikrim budur ben bunu yapmak istiyorum birbirine birbirine kafa, birbirine kafa patlattılar ve tabii ki en doğru bilimsel çalışma budur bu e, toplantıdan bir sürü şey üretildi bir sürü şey de aldılar bundan ve bir sürü şey ilham aldı orada olmayanlar bile arkadaşlarından orada katlanarak ilham aldı ve bir sürü ürün ortaya çıktı bir sürü Ayrıştınır projesi bir ortaya çıktı. Tekrar bir hatırlatalım Burada, mı? Kimler vardı? Birkaç kişinin ismini daha bir hatırlatalım. Okay. Ray Solomon. Saulson. Birkaç sene önce Bilgi Üniversitesi gelindi. Bizimle bir hafta kalan Ray Solomon'a. O zaman çok yaşlıydı. O, o Saulson not tuttu. Bu toplantı. Dolayısıyla içeri ve katılanlar bile unutulmadı. Yani Ray Solomon toplantıyı çağırmadı ama çağıran John McCarthy kimin geldiğini unuttu. Solomonov, çok önemli bir matematikçi, bilimsan ve yani computational uh, probability gibi bir sürü, sürü şeyde uh, yaptı. Marvin Minsky, Marvin Minsky yakın geçmişte daha MIT yapay zeka alanında devam eden bir adam yani çok önemli kilit adam. John McCarthy, yapay zeka alanında uh, Lisp den bir program dili'nin önemli icat eden insan ve bir sürü uh, önemli proje sahibi olan John McCarthy. Claude Shannon. Bu ismi de çok şaşırdım. Dolcehan'ın yani information theory'nin, bilgi teorinin en önemli Kur'an icat eden insan. Uh, John Nash, yani filmini göre işte, İşte evet. what they did on the brilliant minds, bir, bir şey, bir, bir, bir, bir film var onun hayatında. Yani adam yani hem de deha hem de uh, skizofren. Arthur Samuel ilk oyun oynayan bilgisayar program icat etmişsin. Herbert Simon ve Alan Neu, onlarda ilk matematiksel kanıt üreten program yazan, Simon ve Öyle bir, bir toplantı. Yani burada diyemiyorsun, orada bir şey oldu. Yok. Bir sürü kişi birbirinin fikirlerini dinlediler, sabırlı, altı hafta boyunca. Oldu sonra ilham aldılar, gittiler, daldılar, bir sürü şey yaptılar, bir sürü arstümü yaptılar, bir sürü şey, cacikliyi kapıyordular, cesaret aldılar. Ve çok, bu alandaki çok önemli adımlar alıyor. Ve burada görüyoruz ki yani kim diledi desen yani o John McCarthy, toplantıyı çağıran insan, yeni bir yardage Dartmouth College'da, genç bir matematik, matematikçi. Bunların çoğu matematikçiydi. Ama bir şekilde yani bu, bu kocaman dünyanın tohumunu atlar. Ve burada kafa açık insanlar bunu düşünüyorlar, bunu yapmak istiyorlar. Ve burada bir sürü alan belirlendi ve bunlar yapay zeka alanının önemli dallar biri teorem kanıtlama programı yani Simon ve e, Newland yaptı iş yani burada program içine bir e, aksiyomlar bir matematiksel sistem aksiyomları atıyorsun onuza bunu ispat et, şunu ispat et diyorsun kurallar belli, belli o da bir ispat bulmaya çalışan bir program yani insanın yaptığı şey yapmaya şey şey bu da Ray Solomonoff'un e, dediği induction machine, induction machine bir bir bilgi veriyorsun ve o makine o durumu anlatan kurallar çıkartmaya çalışıyor. Ondan sonra cuma bir yardımcı yapay zeka. Bu çok önemli yani expert sistemleri. E, yani bir şekilde programın içinde bir e, bilimsel alan için bilgiler gömüyorlar ve burada sistem sana Bilim, bir bilim insana yardım etmeye çalışıyor. Bir şekilde bir şey öneriyor, bir şey yapıyor, bunu denediğinizde bu olur. Orada yani çok önemli yani kimyada çok önemli bir program vardı, dendral. Dendral bir kimyasal madde, molekülün yapısını anlamak için bir şekilde onu parçalıyorsun bir parçanın boyutunu ölçüyorsun. Mass spektroskop gibi şey vardı. Orada doğrudan o molekülün formülünü gidemiyorsun ama molekülün formülünden bu parçadaki boyutunu tahmin edebiliyorsun. Dolayısıyla o test hesap yapmak için dendralın işi ve böyle verileri veriyorsun. Olsa bu olabilir mi, olabilir. İşte o bilim insanı önünü var, eksper bir program. Bir sürü şey o toplantıdan çıktı. O toplantıya katılan insanlardan çıktı. Daha sonra tabii ki Minsk'i ünlü ilk yapay sinir ağları ile ilgili ünlü bir kitap yazdı. Pesatron kitabı, Papert ile beraber. Bunların arasında tanıdığım insanlar Solomonoff'un kendisi. Sağ olsun çok katkıda bulundu. Eşileri tanıştım. Hala eşiyle e, Grace Solomonoff'la met Grace. Kızını keseceğim kız. Yapay sinir ağlarını ne zaman kitap e, yaptı bu insan? Meski. 69. 69. Yapay sinir ağlarının konuşulduğu ve kitap yapıldığı zaman. 69. Minsky ve Papert. Tanıştım. Tanıştım. Edinburgh'a geldi. Chris bugünlere kadar 1970'e kadar mikro işlemci var mı? Mikro işlemciler var mı? Yok. Ya Yok. bunların çalıştığı bilgisayarlar 1960'lar, 56, 50'lerdeki bilgisayarlar ampüllü çalışır. Yani korkunç olan düşünsel şeye bakın, habitata bakın. Böyle bir şey var ki böyle bir entelektüel bir ortam var ki çevrer var ki bu insanlar neredeyse hani amiyane olacak biraz mı geyik muhabbeti yapar gibi tamamen Hayaller üzerine bir dünya tarif ediyorlar. Biri yapay sinir adı diyor, biri yapay zeka diyor, biri işte başka ağlardan tarifi bahsediyor filan. Konuşulan kavramların hiçbir tanesi henüz daha mikro işlemci olmayan bir bir, bir yani koca koca lambalı diyotlar ve transferlerle yapılmış bir sistemin içinde çalışıyorlar. Yani hayallerin ne kadar değerli olduğunu filan düşünmek açısından enteresan bir ortam. Bunu vurgulamak lazım. Evet şimdi. ve bu insanlar statülü insanlar değildi ve yani bir bir hayal bir bilimsel bir hayalim peşinde para peşinde değil gittiğiyle. Yani, belki yani, de e... belki de bilgisayarların yani mikroprosesörlerin olmaması bir avantaj yaratıyor aslına bakarsan çünkü prosesör olsa Hazreti Google'a soralım der gibi <gülüyor> bilgisayara hemen şey yapıyorsun. O, olmayınca yok, sembolik ne? sembolik düşünme e, ön plana çıkmak zorunda kalıyor ve o teorik temelleri atmak için de bu ortam bence çok uygun gördüm. Olabilir yetişim. ama ama her zaman bunların sorunu makineler fikrine yetişememesi. Yani bilgisaylar evet. yeterli güçlü, hafızalı yeterli büyük değil yeterli hızlı değil. Yani bu arada John McCarthy bu dönemde başka bir MIT'deydi, elindeki bilgisayar bir IBM 704. O ampüllü bir bilgisayar, kocaman bir şey ya, odalar odalar bir bilgisayar A 704. Bunu Anlayabilesin. 704'den sonra 709 geldi. O biraz gelişmiş hali. Ondan sonra onun transistörlü versiyonunu yaptılar. 790. Çılgın IBM bir yaptı. gelişme ama Diottan transistöre geçmek çılgın bir şey. Bayağı küçülmüştür herhalde. Valla 709, e, 7090, 70 790 kocaman <gülüyor> bir şeydi. Ben bir tane kullandım IBM'de. E, yani o bilgisayar. Doctor Strange filmine gördisen. Peter sellers Windows O da bir bilgisayar odası var. Kenit <gülüyor> sahnede bilgisayar odası var. Orada kocaman bir bilgisayar var. O IBM 7090. <gülüyor> <gülüyor> yani bun, bunların kullandığı bilgisayarın torunu. Aynı model, aynı işlem seti falan ama yetmiş doksan transistörlü. Onun devrelerinde biri bende var, var bende bak. Radyoda ben gösteremiyorum. Bak bu bir 1990. <gülüyor> Hatran mı aldın? Ne yaptın? Evet evet. Bozuktur. Yani bir, mühendis bana verdi. O da çalışırken. <gülüyor> Öyle. Tabii ki heyecanlıydım. Yani bilgisaytir ya kişidir. 17 yaşındayım. O da çalışıyorum. Yani bir bir, bir şeyler e, izinle aldım. Öyle bir bir şey. Yani bu da kürsistik dendro, bu kimyasal program. Aslında kimya, kimyacilerin işini yarıyordu, kullanıyordu. Ondan sonra bir sürü başka benzer programlar yani bu tür biyoloji, işte antibiyotik, bu hesapları yapmaya çalışan program, bir sürü program yapıldı o, o dönemde. Yani e, bu Simon Yolen kanıt bulan program, kanıtlar buldu. Yani çok, bazen çok orijinal kanıtlar buldu. Yani ilginç bir şekilde çünkü bizim onyargılığı hareket etmiyordu. Dolayısıyla bazı yani Öklid terimleri çok matrak ilginç ve hiç kimsenin düşünmediği bir şekilde iki safta da ispatladı. Ama bunun ötesine geçemedi. Yani çok çok basit. Yani bir de ay yolculuğunu yaptılar. Ha evet. Ay yolculuğu yapay zeka ile alakalı mı? Bilgisayar yanı çok e, ilginç ve ki bu o ay yolculuğu çok küçük bir yapıldı yani işte e, Apollo'daki modüldeki bilgisayar transistörlüydü ama yerdeki bilgisayar da biri bir 70 90 idi. Üç tane bilgisayar vardı. Diyebiliy yani o transistörlü e, kuşaktan gelen bir soru ama yine de ufak entegre devreler ama entegre devrelerde 3 transistör, 4 transistör vardı. Çok da entegre değil. Halbuki 268 bilgisayarlar kullanacak. Yani çok Kesin ağır bir şey. bilgisayar gücüyle yaptılar bir, o e, ay'a gitme. Bir ee, şey soracağım. Bu yapay zekanın tarihi ve bilgisayarın tarihi hep aynı şey gibi gidiyor değil mi? Hep, hep, hani ilk andan itibaren ilk bilgisayar fikriyle veya hesaplama hesap makineleriyle beraber daha bir şey yapmaya başladıkları anda yapay zekaya mı düşünmüşler? Hep insanın yerine koymak dediğimiz zaman yapay zekadan bahsedebilir miyiz? İlginç bir şekilde yani. Yapay zeka, tabi çok kaygan bir kavram. Bu program yapay Zeka da dinledi. Genellikle yapay zeka nedir? Yapmaya tam bilmediğimiz şeyler yapay zeka sayılı. <gülüyor> yani bir şey... <gülüyor> Öyle. Ya biz, da biz, tabii biz, ki biz. A, bunu geleceğiz, yapay zeka kışları falan, akademik dünyasında bir şey yapay zeka mı bilir, işte yapay zeka moda da her şey yapay zeka oluyor. Yapay zeka modadan düşünce, yapay zeka kışları dili dönemler var. Kimse yapay zeka ile Yani hiçbir şey yapay zeka değil. Ya O sadece yani bu, şu, bu tür program e, bilgisayar uygulaması, bu tür bilgisayar uygulaması, böyle bir şey yapılıyor ve hala yapılıyor. Yani görüyoruz yani eskiden e, yapay zeka olarak düşünülen şeyler, bazı şeyler, çok basit şeyler yani. Speech recognition, ses tanıma, yani çok basit bir şey, alıştık artık. Bilgisayarlı konuşabiliriz. O yüzden yapay zekadır. Ya kimse bunu yapay zeka demiyor. Çünkü basit bir. öğrenciler bunu nasıl yapıldığını. Neredeyse yani çok iyi değil ama böyle bir bir, bir, bir bir durumu geldi. Evet ama çok hep insanlar bunu düşünüyor. Bile bu yeni keşfetti. Bizim Cahit Af, Türkiye'nin en büyük matematikçilerinden biri. Ee, yani ellilerde bilgisayarda tür bir gelişme vardı bir tane yani elli'nin sonunda 1958'de Cahit Afin makalesi var onu okudum yakın geçmişte yeni yeni keşfettim bunu makine düşünebilir mi? O da bu konuyla alakalı yani çok matrak bir makale Cahit e, Afin Türkçesi çok Cahit Türkçesi çok eski yani sözlük <gülüyor> <okudum>. Osmanlıca <gülüyor> Evet, yani Red House sözlükle Çünkü Red House Osmanlıca konusunda güçlü. <gülüyor> ama yani o da aslında çok fazla yapay zeka ile ilgili bir şey yazmıyor ama en az ikili sistem, bilgisayarın nasıl çalıştığını, işte elektromatik bir flip-flop var. Yani elimde orijinal vakaleti, birinin onu kağıdı döktüğü bir şekilde var ve orada çizimler yok. Ama orijinalda bir, bir, bir çizim çizmiş, bir çizim çizmiş, bir elektromanyetik flip-flop çizmiş. Yani öyle, yani hep bunu baştan insanlar you know, halk, you know, bir be, büyük beyni, elektronik beyni düşünüyorlardı. Yani herkes yani otomatik... de 1958'de, 1958'de Türkiye yapay zeka konusunda güncel bir durumda mıymış Cahit Arf'a bakarak öyle bir şey söyleyebilir mi acaba? Bir tane, bir tane makaleyle güncel sayamayız canım. Yani... Galiba ben tam bunu incelemedim çünkü bu hafta bunu öğrendim. Kongre yapıldı. Cihat Han'ın konuşması sonra, sonra kitap şeklinde basıldı. E ee, nerede yani, yapıldı kongre? konuşuluyordu. Canım? Bakayım, Atatürk Üniversitesi 1959, 59 söylerim. Erzurum. Yani, yani Erzurum. Ez, kitap Erzurum Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi Erzurum tarafından basıldı. Ee, nerede yapıldı? O? Şimdi. Gerçekten olur. <gülüyor> i̇nanılmaz değil mi? Erzurum'da, 1959'da, Yapay Zekâ Kongresi yapılıyor. Yalnız o şöyle, Cahit Harp o sırada orada çalışıyordu, o yüzden. Ha? orada. Şey. Daha daha sonra Oktü'deydi değil mi Cahit Harp? Yaz, yazık Çünkü, ediyoruz Cumhuriyet'e. Oktü'de var ama e, galiba İTÜ'den emekli oldu. Peki, 1970'lere geldik mi şimdi? Yavaş yavaş ilerliyoruz. Yani burada bu, e, yani ten, tam 70'lere gelmedik çünkü 69'da çok önemli bir şey oldu ve olumsuz bir şey oldu. Çünkü bu mantık tabanla, teori kanat programı işte, ekspert sistemlerinde başka bir şey vardı, yapay sinir ağları düşünülüyordu. Ve perceptron diye bir şey vardı, yani ilk yapay sinir ağ, bir şey vardı. Ondan sonra Midsky ve Pappen yazdığı kitap, perceptron kitabı. 1969'da çıktı ve burada matematiksel bir bir sürü şey ispat etti hitapta. Ve ee, bu perseptronların yapamayacağı şeyler ilgili bir sürü ispat yaptılar. Hep bilgisayarda bunu çok seviyoruz. Yani bu bir makine bunu yapamaz diye ispat etmeyi çok seviyor. Turing'in en büyük icatlarından bir biri bu. Bu makine bunu yapamaz. Her şey yapamaz, bunu yapamaz diye bir şey ispat etti. Çok önemli bir ispat. Ve e, matematik de aynı şey. Bu yapılamaz. Gödel teoremi. bu yapılamaz. E, ve Minsk ve Papet bu yapay sinyaların biraz gödel terörümü yaptılar. Persepton kitabında. Bu Persepton bunu yapamaz, şunu yapamaz, bir sürü şey, şey. Ve bu, bunun etkisi, bizim ilk yapay zeka kış yaratmak etkisi. Yani ben ilk 70'te Erdoğan'a de gittiğimde herkes bu Bundan şok olmuş. Neyse, yapay sinir ilgilenenler bundan şok olmuş çünkü bu da demek ki yani bir sürü şey yapılamıyor, ya, Bu Burada bir sürü sorun var yani perceptron modeli yani çok yetersiz bir model ama çok önemli bir kitap. Ve burada yani bu ilk yapay zeka alanındaki gel-gitlerden biri. Bu da bir ne bileyim git yani su çektiği git. <gülüyor> Suççığı, çe sula çekildi veya çok daha önemli akademisyenler için paralar çekildi. Paralar çekti. işte bu ara, yani Psepton'u e, Amerika ordusunu satmaya çalışıyorlar. Bir gösteriyorlar da, e, işte bu da resimler var, manzurlar. Psepton kirafecek. Bu manzur içinde bir tank var mı yok? Ve gösteriyor yani 199 söylüyor. Yani burada tank var, burada tank yok. Burada tank var, burada tank var. Aslında bakıyorlar, bütün tank olan resimleri yüzde 10 daha kar, karındır basmışlar. <gülüyor> yani, hiçbir, şey, hiçbir şey ispat etmiyordu. Ee, yani yalan çıktı. Bu da çok oluyor yapay zeka sektörde, yalan şey. Ee, yani hillere e, çok yaygın bizim tarihimizde. Öyle bir şey oldu. Dolayısıyla ufak bir kış oldu ve başka yerlere yöneldi. 70'lere gelince ne değişmişti? 70'lere gelince bilgisayarlar hızlanmış. Çok değil ama en az şimdi bilgisayarlar transistörler, kapasitör daha yüksek, hızları daha fazla. Programda bilgisayar programlanmak daha kolay olmuş çünkü yeni programlama dilleri icat edilmiş. Örnekte John McCarthy toplantı yaplan John McCarthy icat ettiği Lisp dili. O da yapay zeka da çok önemliydi. Yani biz, onu, biz onun benzeri, onu veya onun benzeri dilleri kullanıyordu. Ve 70'lerin başında bu planner gibi bir şeyler Bu Burada yani bir robotel ve bir minik bir dünya. Yani çok sofistike bir el değil ki minik bir yer. Bu dünya içinde bloklar var. Yani çocuk oyuncak gibi tulular var. Yani küçük tahtadan tulular var. Ondan sonra diyorsun ki kırmızı tula, mavi tuğla üzerinde olsun ama Kırmızı tüllerin üstünde bir yeşil tüller var. Dolayısıyla bu, bu hesap gelecek. Aa, yeşil tülleri çaldırmam lazım ondan sonra kırmızı tüller. Şey yapabilir böyle, mavi falan Plana Böyle bir şey, bir dünya mantıklı bir şekilde bu e, teorimi ispat etmek gibi bir e, şey oluyordu. Böyle ilk olarak yani bir miktar başarı kaydediliyordu. Ve burada yani bu yapay zekanın konsantre olduğu bir yer. Oldu. Ee, İsmail ne kadar süremiz kalıyor. Bu arada hemen bir şey yapalım. Dört dakikamız falan var. Tamam, epey geldik. Seksenlere neredeyse doksanlara geleceğiz yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> o -o -o. Ya yani burada yani Bu da kesim olsun. Planner'ın sorunu bu, bir, bir e, ilginç bir sorunu vardı. Bir şekilde çok basit şeyleri çözebiliyordu ama Dünya biraz büyüyünce kafası karışıyordu ve hmm. çözüm bulamıyordu çünkü böyle bir şey e, mantıkın içinde bunu çözmek demek ki önemli olan hangileri şey var, hangi şeyleri e, göz görmezlikten geçeceksin çünkü biz ya yani burada mavi tula, yeşil tula, kırmızı tula uğraşacaksın etrafında bir sürü mor tula var, mantıklı olarak bunu, bunu bileceksin. Ya mor tulluların bir alakası yok. Ama her mor için bir kural var. Kural diyor ki yani Kırmızı tulu hareket edersem motoru hareket etmez. Değişmez. Bu işte çerçeve sorunu deniliyor. Bu sorun pek de çözemediler. Yani bu mantık aksiyon ve yani matematiksel yöntemler bu bir duvar, bir duvarı çağır. Ondan sonra Şimdi bileyim İngiltere'de böyle bir şey oldu, yapay zeka alanından çıktık, nasıl çok şükür oldu. Light Hill Report, yani burada bir devletin bir kurum, bir bilim insanı Light Hill'den bir rapor istedi. Bu yapay zeka nereye gidiyor? Ve bir rapor yazdı dedik dedi ki, bir iş yaramaz. Bir iş yaramaz. Light Hill Report, rapor, yapay zeka alanı öldürdü. 1969'da mı oldu bu? Yok biraz daha sonra onun tam tarihini hatırlamıyor mu? 70'ler 70'lerin ortasında 70 ya 60 70 li. bir sonraki şey için onun tarihine bakmış olacağım. Yani o zaman ve bu da derin bir yapay zeka. Önce peset küçük bir kış vardı, burada derin bir yapay zeka kış başladı. İngiltere'de rapor çıktı. İngiltere'de bütün yapay zeka araştırmalar kesildi. Ama etkisi yan etkisi oldu. Yani ha baktlar Amerika'dan, Fransa'dan, İtalya, İngilizler para kesiyorlar, biz de keselim. Artık yapay zeka araştırma yapmak isteyenler bunu başka bir şey olarak tarif etmek zorundalar. <gülüyor> Benim e, sınıf arkadaşım Jeff Hinton, daha sonra şimdi Google'da olan, o çok büyük inatla yapay zinorla çalışmak istiyordu. Yani İngiltere bir şey yapamıyordu, terk etti İngiltere Amerika'ya geçti. Ee, yani bir yer buldu ama yine de bir şekilde ne yaptığını saklamak zorunda kaldı. Yani böyle bir şey. Amerika'ya gitti ve Google'da şu anda değil mi? Yani Google'un baş prezentlerinden biri. Ama bu ta bu. Yani 40 senelik bir uğraştan sonra Google gitti. Yani hemen yani yani Google yeni geçti. Yani 5 sene önce geçti. Yani Peki. Yani o, Evet. E, bugünkü kaydımız da buraya kadar. E, gerçekten sessiz, soluksuz dinledik seni Chris. Çok evet. teşekkür ediyoruz. Çok sağ olasın. Bu sohbet devam edeceğiz. Bir sonraki programda edeceğiz. şey konuşacağız şu anda herhalde yapay zeka dibe vurmak üzere. <gülüyor> ee, buradan evet. nasıl çıkacak? Bir sonraki <gülüyor> evet. bölgede, <"Hey>, <gülüyor> ben bir sonraki bir şey ekleyebilir çok, miyim? Ee, çok kısa e, Cahit Arf'ın yaptığı şeyin Üst başlığı Atatürk Üniversitesi, üniversite çalışmalarını muhite yayma ve halk eğitimi yayınları konferanslar serisi NO-1 yapay zeka yıl 58. Erzurum. Çok güzel Bir de şimdiki üniversiteleri düşünün. Hah, ee, çok güzelmiş. Çok güzel. Yani dipten kurtulmam en azından Türkiye için dipten kurtuluş olmuş mu olmamış mı tartışmaya açık durumda. Türkiye'deki Zirveyi muşafere. Tamam. Kristovans'ınla beraberdik. Çok çok teşekkür ediyoruz tekrar. En teşekkür ediyorum. Bir sabırlı dinlediğiniz için. Yok, ne sabırlı çok <gülüyor> keyifledik. <gülüyor> çok büyük keyif aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Tekrar yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Program destekçilerine çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. E-mailimizi veriyoruz tabii bir de. Lütfen avarozda@gmail.com. Eğer soru görüş yorum yapmak isterseniz bu e-maili kullanabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sülegele. Çok sağ ol herkese. <gülüyor> Kavanozdaki Yıldız. Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri. Hazırlayan mesumanlar İsmail Başöz, Haluk Levent, Mustafa Yılmazer ve Fedia Ergü.